Değerli seyirciler Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü Programı'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam erken çocukluk döneminde din eğitimi konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Safiye Keskin Hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Lamiye Hocam. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hocam bu, bugün e, erken çocukluk döneminde din eğitimini e, konuşacağız inşallah. E, özellikle de 0-6 yaş e, çocukların eğitimi açısından, gelişimi açısından çok önemli bir yaş. E, ve çocuğun kişiliğinde temellerin açı, atıldığı bir yaş olarak e, görülüyor ve kabul ediliyor. Ve bu konuyla da ilgili pek çok çalışma var. Biz e, bu akşam e, bu erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş dönemindeki din eğitiminden bahsedeceğiz e, inşallah. Ama öncelikle erken çocukluk dönemi dediğimiz zaman, kastettiğimiz nedir ne anlamalıyız onunla başlayalım hocam Peki erken çocukluk çocukluğun ilk evrelerinden okul okula başlama dönemine değin olan zamanı biz anlıyoruz Aslında bebeklikle erken çocukluğun arasındaki fark nedir ona Eğer söylersek aradaki yani çocuklukla bebeklik arasındaki o geçiş dönemi ne anlam ifade ediyor biraz daha iyi anlayabiliriz bu bakımdan genellikle erken çocukluk 3 yaşla başlatılır. 3 ila 6 veya 3 ila 7 yaş arası erken çocukluk dönemi olarak kabul edilir. Peki bebeklikten bu erken çocukluğa geçişle ilgili öne çıkan özellikler nelerdir? Artık rahatlıkla yürüyebilen, denge sağlayarak yürüyebilen hatta hoplayıp zıplayabilen çocuklarımız hareket özgürlüğüne kavuşmuşlardır bu dönemde. O yüzden çeşitli denemeler yaparlar, neyi ne kadar yapabilecekleriyle ilgili. Bunun dışında bir de dil gelişimleri açısından da bir sıçrama yaşadıkları bir dönemdir. Çünkü gittikçe artan söz dağarcıklarıyla kendilerini, düşüncelerini, duygularını açık bir şekilde artık daha iyi ifade edebilir hale gelmişlerdir. Birçok konuya da merakları ve ilgileri artmış öğrenmeye çok açık oldukları bir dönem ve zihinsel ve fiziksel olarak da çok hızlı büyüdükleri bir dönem bu dönem. Hocam biraz Hı -hı. anneden yetişik e, kopup değil mi? biraz daha bireyselleştikleri, kendilerini evet. belki de e, bildikleri e, içinde yaşadıkları dünyayı biraz daha anlamaya, anlamlandırmaya çalıştıkları evet. bir dönem değil evet. mi hocam? Kesinlikle. Şimdi çok hızlı bir gelişim yaşandığı için bu dönemde e, aynı zamanda birçok yapı taşının temeli de Tam olarak bu dönemde atılıyor. Bu bakımdan farklı gelişim alanlarında çocukların bu dönemde takip edilmesi ve desteklenmesi çok önemli. O yüzden erken çocukluk dönemi ve bu dönemde yapılacak eğitim üzerine anne babalar olarak bizler ve eğitimciler, eğitimciler olarak eğilmemiz gerekiyor, önem vermemiz gerekiyor. Evet. Hocam biraz gelişiminden bahsettiniz. Gelişimin herhalde bu dönem çok hızlı olduğu bir dönem. Hı hı. Özellikle de hani zihinsel, bilişsel ve duysal gelişimlerinin böyle çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Biraz da isterseniz bu gelişim kavramı üzerine duralım. Özellikle de dini gelişim bakımından bu yaşlardaki gelişim nasıl olmakta? Özellikleri nelerdir? Peki, güzel. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi birden çok alanın birbiriyle etkileşimini ifade ediyor gelişim. Yani e, saymış olduğunuz üzere beden, dil, e, zihin, duygu, sosyal, ahlak ve din. Bu alanlarda e, aynı anda birbirini etkiler biçimde bir gelişimin yaşandığını görüyoruz. Genellikle gelişimle büyüme birbirine karıştırılıyor. O yüzden onun arasındaki farkı vurgulamak istiyorum. Çünkü gelişim hem büyümeyi hem olgunlaşmayı hem de e, öğrenmeyi içeriyor. Gelişim sadece büyümeyi ifade etmiyor. Yani çünkü, fiziksel değil de evet, o kadar Evet, evet. Çünkü büyüme bir zamana kadar devam eder ve durur. Ama olgunlaşma yani belli e, şeyleri yapabilir beceriye e, sahip olabilecek yeterliliğe ulaşma, bu zihinsel açıdan, zihinsel, fiziksel açıdan, zihinsel açıdan farklı açılardan olabilir. Olgunlaşmaya ihtiyacımız oluyor bir şeyleri öğrenebilmesi için insanın. Çocuklar için de bu böyle. Öğrenmenin de olgunlaşmanın da bu manada farklı alanlar için düşünecek olursak bir sonu yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Gelişim bu üçünün bir arada etkileşimiyle oluşan bir bütün diyebiliriz. Farklı gelişim alanları birbirlerini destekliyorlar. Örneğin dil gelişimi ile dini gelişim arasındaki ilişkiye bakalım birlikte. Biraz önce söz etmiştim yeni kelimelerle yeni sözcüklerle karşılaşan çocuklar bu kelimelerin manasını ya bağlamından çıkarırlar biraz nerede nasıl kullanılıyor ya da o kavramlarla ilgili bu nedir diye bize sorarlar kullandığımız kavramı sözcüğü kelimeyi. Ee, doğal ortamında, ailesinde, çevresinde e, kavramları duyarken çocuk aynı zamanda dini kavramları da duyar. Evet. Ve e, bu dini kavramlarla karşılaşan çocuk bunları da öğrenmek ister. Evet. Kimi zaman o bağlama içinde biraz önce söylediğim gibi bir anlamlı yere oturtur. Kendince ona bir mana yükler. Kimi zaman da e, bu nedir diye bize sorabilir. Bu bakımdan biraz önce ifade ettiğim gibi gelişim alanlarının bir bütün olduğu kabul ediliyor artık eğitimde de. Dolayısıyla dini gelişim, diğer gelişim alanlarıyla da ilişkili. Duygusal gelişimle de ilişkisini kuralım burada birlikte. Mesela çocuğun duyduğu din ile ilgili kavramları biz kullanırken ki sahip olduğumuz yüz ifadesi, beden dilimiz, hal dilimiz aynı zamanda bizim o kavramlarla ilgili duygunuzu da çocuklara yansıtıyor ve çocuklar oradan olumlu ya da olumsuz izlenimler alıyorlar o kavramlarla. Tüm algılar o kadar açık ki değil mi? Evet. O şeyi de o duyguyu da alıyor o kelimeyi kullanırken ki. Hı hı. Dolayısıyla anne babanın ona yüklediği anlam o duygular vasıtasıyla herhalde çocukta da bir etki oluşturuyor değil mi? Bir anlam dünyasında yansıtıp oluyor. Elbette, kesinlikle. Böyle olunca. Yani e, duygusal gelişim dediğimiz alan, duygular konusundaki farkındalık arttıkça çocuklarda bizim buna duygusal okuryazarlık da diyorlar, yüz ifadelerimizi okuma becerileri var ya, e, bizim mesela e, namaz kılarken duyduğumuz o huşu hali veya işte Kur'an'ı elimize alırken ki o e, saygı gösterişimiz, o halimiz ee, okunurken dinlenirken ki duygulanmamız Ezan okunurken ki yine tavrımız hareketimiz ee, aynı zamanda çocukta bir o kavramlar ve olgularla ilgili e, bir izlenim oluşturuyor olumlu bir izlenim Eğer almışsa bu böylesi bir temel atılmış oluyor. Tersi olduğunda da yine e, olumsuz manada çocuklar etkilenebiliyorlar. Bugün artık bilimsel araştırmalar e, bize gösteriyor ki duygular hem hareketlerimizi düzenlememizde hem de e, o hareketleri değiştirmemizde, davranışlarımızı değiştirmemizde üzerimizde etkisi var. Ve e, bugün eğitim bilimleri alanında çalışanlar ve özellikle din psikolojisi alanında çalışan e, bilim insanları diyorlar ki duygularımızın önemli bir parçası da dini duygularımızdır. Evet. Ve bu çocuklar için de geçerli. Peki dini duygu nedir? Kısaca e, onu da izah edeyim izninizle. Evet. Dini duygu bizim e, birçok duygumuzun bir araya gelmesiyle oluşan e, bir yapı diyebiliriz. E neler var mesela? Korku, dini korku, sevgi, hayranlık, bağlılık, dayanma, güvenme, himaye edilme, sığınma, istek, ümit, şükretme, kaçınma, sonsuzluğu arama, yüceltme, hürmet, ilahi aleme ya da ilahi kuvvete yönelme. Buradan notlarımdan yardım tabii alıyorum. Ki, tabii, tabii. E, bakın ne kadar zengin bir e, duygu kaynağından bahsediyorsa. Çok Bunların, temel duygular hepsi de değil mi? Çok temel duygular. Güvenin, yani, sevginin evet, bunlar çok temel duygular. Biz e, biz din alanıyla ilgili herhangi bir duygumuzu ilişkilendirdiğimizde orada dini duygularımız ortaya çıkıyor ve e, artık bilinmekte ki gelişimciler de e, bunun üzerinde duruyorlar. Dini gelişimin bir parçası bizim bu dini duygumuzun gelişmesiyle de ilgili diyebiliriz. Alanlar arasında yani gelişim alanları arasında birbirini destekleme söz konusu olduğunu söylemiştik. Dini gelişimin özelliklerini e, kısaca geçmeden önce onu da söylemek istiyorum. bilişsel gelişim deyince karşımıza Piaget çıkıyor ve Piaget 0-2 yaş e, dönemini Duyusal hareket yani duyularıyla algılama evresi olarak adlandırıyor. Daha sonra 3-6 yaş dönemini ise daha çok sezgisel dönem olarak yani bunu 7 yaşa kadar büyütüyor. Sezgisel dönem olarak adlandırıyor. Bununla neyi murat ediyor, neyi söylemek istiyor? Şunu diyor. Yani çocuklar o yaş döneminde bizim onlardan bekleyebileceğimiz kadar... Ağır akademik konuları henüz hazır değildir. Akademik bilgileri alabilecek durumda değildir. Bununla şunu kastediyorum. Yani çok karmaşık, çok fazla konuyu ihtiva eden bilgileri arda arda onlara veremeyiz. Aynı zamanda so soyut kavramları da kapsıyor değil mi hocam? Evet. Çünkü onlar somut düşünüyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla biz... Okul öncesi dönemde, erken çocukluk döneminde akademik bilgiler yüklemekten ziyade çocukların akademik bilgiyi almaya hazırlanmasına yardımcı olmak, onları hazırlamak. Bu dini bilgiler için de geçerlidir. Bu bilissel gelişim teorisi üzerinden acaba dini gelişim nasıl oluşuyor çocukta, nasıl bir seyir izliyor diye e, Piaget'in bilissel gelişim kuramını e, inceleyip Kendisi bunu dini gelişime uyarlayan Elkin'den bahsetmek istiyorum. O yine dini gelişimi bizim ele aldığımız konu bağlamında ikiye ayırıyor. Ve diyor ki 0-2 yaş dönemi korunma ve himaye arayışı, 3-6 yaş dönemi ise temsil arayışı dediği bu kavramlar üzerinden dönemleri açıklamaya çalışıyor. Ve özellikle şunu vurgulamak isterim korunma ve himaye arayışıyla ilgili olarak o diyor ki eğer bir bebek 0-2 yaş döneminde yeterli ilgiyi, sevgiyi, korunduğunu, ihtiyaçlarının karşılandığını hissederse, korunduğunu, himaye edildiğini hissederse bu onun için çok önemli bir temel oluşturur. Neye? Bir yaratıcıya inanma, yaratıcının onu koruyup kollayacağına inanmayla ilgili bir temel oluşturur diyor. İkinci aşamada ise temsili evrediyor ona. Çocuklar duydukları dini kavramları biraz önce ifade ettiğiniz gibi soyuttur genelde kavramlar. Onları somutlaştırma ihtiyacı duyarlar. Bir sembolle temsili olarak ifade etme ihtiyacı duyarlar. Fark ettiği andan itibaren yaratıcıyla ilgili olarak da yine zihninde bir sembol, bir şeylere benzetme ihtiyacı içerisindedir. Ve bu, bu dönem için son derece doğal karşılanması gereken bir şeydir. Aynı şeyi olduğunu da söylüyor, sezgisel dönemde diyor. Bu temsil ihtiyacı çocukların doğal karşılanmalı ve onların, biz onlara sorduğumuzda bizim gibi böyle çok karmaşık kavramlarla anlatamasalar da çocuklar dini kavramları fark ederler, manasını sezerler, en azından o kavramlarla ilgili çeşitli duygular geliştirirler ve kendileri için onları anlamlı bir yere yerleştirirler diyor. Hocam ben tam yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Özellikle hı hı. de çocuklardan çok sık duyuyoruz. Bu bahsettiğiniz işte 3-6 yaş dönemi. Sezgisel dönem dediğiniz hı hı. o dönemde. Bu soyut kavramlarla ilgili mesela pek çok soru soruyorlar. Yaratıcı ile ilgili, ölümle ilgili, meleklerle ilgili belki. Hı hı. Bu durumda peki nasıl hani soyut soyutu anlayamıyorlar? Anne babalar nasıl cevap verecek bu soruları cevaplama noktasında neler söylersiniz? Soyut kavramlardan hiç bahsetmeyeceğiz diyemeyiz. Çünkü ister istemez sosyal hayatın içerisinde bu kavramları duyuyorlar. Önemli olan burada benim altını çizmem gereken şey nasılsa çocuğum sordu diyerek bu konular hakkında onun alabileceğinden fazla ayrıntılı bilgiye girmemektir. Evet. Yani onun sorduğu sorunun arkasında yatan nedene mesela bakmaktır. Niçin sordu bunu? Buna bakmaktır. Örnek üzerinden izah etmeye çalışayım. Allah'ı tanıtırken mesela Allah'ı onun sıfatları üzerinden, Allah'ın yaratıcılığı, Allah'ın sevgisi, merhameti üzerinden anlatmalıyız ve onun yarattığı varlıklar üzerinden, o varlıkların güzelliği üzerinden anlatabiliriz. Yapılan araştırmalara baktığımız zaman Müslüman çocukların somuttan soyuta geçişte diğer bazı dinlerin mensuplarının, örneğin Hristiyanların çocuklarına göre çok daha erken dönemde somuttan soyuta geçebildiğini görüyoruz. Çünkü biz Allah'ı anlatırken daha çocuktan şunu demeye başlıyoruz. Allah yarattıklarının hiçbirine benzemez. Çocuk benzetmeye çalışırken ona tabii ki tepkili olmayacağız biraz sonra özelliklerinden bahsederken zaten söyleyecektim. Bu yaş döneminde çocuk onu çok güçlü, çok büyük bir insana benzeterek düşünebilir. Hepimiz evet. çocukluğumuzda benzer şeyleri yaşadık değil mi? Evet hocam? evet genelde de mesela gökyüzünde hayal edilir çünkü ellerimizi açıp göğe bakar yani sanki adeta yukarı bakarak hani dua ettiğimiz Hı -hı. için çocuklar hayallerinde böyle bulutların üzerinde işte aksakallı çok güçlü e, kuvvetli çok güçlü, bir insan kuvvetli, şeklinde e, belki Bazısı da hiçbir şekle büründürmeden veya hiçbir insani vasıf da yüklemeden kendince bir varlık şeklinde de hayal edebilir. Ancak biz yavaş yavaş çocuklarımıza Allah'ın sıfatlarının üzerinde hani vurgu yaparak onun aslında yarattığı hiçbir şeye benzemediğini anlattıkça onlar bunu kabul etmeye başlıyorlar. Evet. İlk başta hemen yapmaları zor. Genelde şu örneği veriyoruz. Diyoruz ki çizilmiş bir resim örneğin. O resme bakarak e, diyebilir miyiz ki bu resmi yapan kişi tam olarak bu resimdekilere benziyor? Hmm. E, çocuk diyor ki hayır yani resme bakarak bunu anlayamayız. Dolayısıyla her şeyi yaratan Allah olduğu için onun yarattıklarına bakarak da e, onu bir şeylere benzetmemiz eksik oluyor, yanlış oluyor. Yani e, o yüzden... Allah bizi kendisini bizden kendisini hiçbir şeye benzetmememizi istiyor diye bu kadar anlatmak lazım. Evet. Mesela meleği sordu. Şimdi biz dört büyük meleği, meleklerin görevlerini efendim, başka görevli melekleri, meleklerin bütün özelliklerini bunları anlatmayacağız. Evet. Melek nasıl bir varlık dedi? Işığa benzer, ışık gibidir, çok hızlıdır. Bu kadar. Yani fazla bilgi vermek evet, değil mi? Çok evet, evet. Yani olabilir. ona yetiyorsa zaten. Soruyu keser, sorulara devam ettirmez. O cevap ona yetmiştir. Yetmiyorsa sorularını artırarak sürdürebilir. O zaman da yine onun anlayış düzeyine göre cevap vermemiz evet. gerekiyor. Dolayısıyla sorduğu her soru çok kıymetli. Dinlemek değil mi? Kulak arkası etmemek evet, ve yaşına evet. göre de cevap vermek galiba çok önemli. Hocam şimdi bundan yine devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde işte insanlara akıllarına, anlayış seviyelerine göre konuşun hı hı. buyurmakta. Dolayısıyla burada da din eğitiminde bu hadis ekseninde bakacak olursak çocuklara da bu eğitimi verirken onların kabiliyetlerini, anlayışlarını, seviyelerin gelişim seviyelerinde dikkate alarak zannedersem bu eğitimi vermek çok çok önem arz ediyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi belki de yaşlarını yaşlarını kaldıramayacağı kadar bilgiyi yüklemek bu da yine olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmekte. Dolayısıyla bu dönemde çocuğa verilecek eğitime, din eğitimi verirken çocuğun hangi özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor? Peki teşekkür ediyorum. Birinci özelliğimiz egosantrizm ben merkezcilik demek genellikle bencillikle karıştırılıyor hı hı. yani bu dönemde çocuklar bencil oluyor diye adlandırılıyor aslında çocuklar her şeyin merkezinde görüyorlar kendilerini ve var olan her şeyin de kendileri için olduğunu düşünüyorlar güneş onlar için doğar yıldızlar onlar için parlar efendim kar o sevinsin diye yağar anne babası onun için vardır dolayısıyla ben merkezli olarak her şeyin kendisi için var olduğunu hisseder, duyar, bunu yaşar çocuk. Dünya onun etrafında döner. Yani ben bununla ve biraz sonra sayacağım diğer özellikleriyle bizim fıtrat dediğimiz, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam işaret ettiği, bütün çocuklar İslam fıtratı üzere doğarlar diyor. Acaba o fıtrat nedir? fıtrat inanma eğilimidir inanmaya olan yatkınlığımızdır bu egosantrizm ile bizim Allah'ın insanı konumlandırdığı yer arasında bir ilişki kurmaya sevk ediyor beni yani insan zübdeyi alem ve pek çok ayeti kerimime de Allah-u Teala e, işte nehirleri, dağları, denizleri, yerleri, gökleri e, insan için bu insana müsehar kılmış. Yani faydalansın diye bizim için yaratmış. Dolayısıyla adeta bu egosantrizm ile çocuk e, her şeyin bizim için var edildiği Allah tarafından inancına bir nevi hazırlanmış, hazır olmuş oluyor. Aslında bu fıtratına uygun davranıyor mu? Evet aslında fıtratına uygun davranıyor. Peki ya bencillik o nedir? Tabii ki bazen bu ben merkezcilik bencilliğe dönüşebilir. Burada yapmamız gereken şey çocuğu başkalarının duygularını anlayabilme, kendini onların yerine koyabilme, paylaşma gibi tecrübeler yaşayabileceği fırsatlarla onu doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışmak gerekiyor. Bu dönemin dezavantajını bu şekilde avantaja çevirebiliriz diye düşünüyorum. İkinci paylaşmak istediğim özelliği animizm. O da canlandırma demek, canlı gibi düşünmek. Hı hı. Bir bakmışsınız, oyuncak, e, onlar için oyuncakları canlı gibidir. Onlarla konuşur, onlara bakar, kız çocuklarının, bebeklerinin karnı acıkır, efendim e, bir canlı gibi görür onu yani. Bazen de bir bakmışsınız, parmakları birer oyuncak olmuş, onları canlandırmış. Sadece bu değil. Baktığı zaman, incelediği zaman doğadaki pek çok şeyde... Yani çakıl taşlarından dağlara, başka şeylere, ağaçlara ki ağaçlar hani bitki anlamında canlı ama hareket etmediği için onlara canlı değil gibi de gelebilir. Çünkü zihinlerinde canlı cansız çok e, net bir ayrım yok bu dönemde. E, fakat canlandırıyorlar. Onları birer canlı olarak görebiliyorlar yani. Bunu da yine çocukların fıtratıyla ilişkilendirdiğimizde Allah'ın yarattığı aslında bizim canlı cansız diye ayırdığımız bütün varlıkların aslında bir amaca matufen yaratıldığı ve o amaçlı amacı yerine getiren, o görevlerini yerine getirerek Allah'ı tesbih etmekte olduklarını ifade eden yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i var. Onu paylaşmak istiyorum ben sizinle. Bakara suresi 74. ayet-i Rabbimiz şöyle buyuruyor Ama bundan sonra kalpleriniz katılaştı, taşa döndü hatta taştan da katı hale geldi çünkü öyle taşlar var ki çatladı mı bağrından su fışkırır öylesi de var ki Allah korkusundan yerlere yuvarlanır Allah yaptıklarınızdan gafil değildir Dolayısıyla aslında yine çocuğun fıtratı da bu ayet-i işaret ettiği gerçeği, anlama bakımından sanki onu yine hazır vaziyette tutuyor. Yani hazır oluyor çocuklar. Bir diğer özellikleri de artifisyalizm. Yani her şeyin her varlığa bir sanat eseri gibi yapılmış gözüyle bakmaları. Bu gördükleri nesneler için de şu bardak için de işte efendim şu masa için de geçerli. Doğadaki canlılar için de geçerli, doğadaki diğer varlıklar için de geçerli. Şimdi baktığımızda çocukların hayal dünyaları çok genişlemiştik. Mesela çocuklar şunu hayal edebilirler, rüzgârı estiren bir güç var. Güneşi dağların arkasından bir top gibi bir çıkarıp bir kaybeden bir güç var. Veya işte geceleri lamba yakar gibi ayı efendim yakan, yıldızları bizim için parlatan bir güç var. Biraz önce ifade ettik, bu gücü tarif ederken, zihinlerinde sembolize ederken bunu çok büyük, güçlü bir insana da benzetebilirler. Benzetmeyi edebilirler. Bu çocuktan çocuğa da değişebilir ama genelde böyle oluyor e, tariflerinden, resimlerinden. E, şunu demek istiyorum, çocuklar... E, bir yaratıcının varlığı fikrine, düşüncesine, inancına eğer olumsuz etkilere maruz kalmamışsa kendi doğal seyrinde yani fıtratlarında yine inanmaya hazır vaziyette özellikler gösteriyorlar. Yani bu her şeyin arkasında bir yapan, bir eden, bir sanatçının olduğu fikrine sahip olmaları da bunu gösteriyor. Son olarak zaten söyledim. Biraz önce de antropomorfizm diyoruz buna biz yani insana benzeterek insanın özelliklerini yine yaratıcıya işte düşünerek onun da öyle yapabileceği, onun da acıkabileceği, onun da uyuyabileceği gibi başlangıçta böyle düşüncelerle onu anlamaya tanıyor, anlamaya çalışıyorlar aslında tanımaya bir yere yerleştirmeye çalışıyorlar çünkü çevrelerinde gördükleri en güçlü, en akıllı, en güzel şeyleri üreten varlık insan, dolayısıyla insana benzetmeleri kadar normal bir şey yok. Bu bakın böyle olunca da tabii ki biz uygun bir üslupla yavaş yavaş onların anlama seviyeleri arttıkça az önce söylediğim gibi Allah tasavvurlarının oluşmasında dikkatli olacağız inşallah. Hocam sizin söylediklerinizden aslında çocuklarımızın fıtrat olarak e, e, dini, dini pratikleri öğrenme noktasında aslında çok hazır bir şekilde değil mi e, olduklarını, öyle dünyaya geldiklerini evet. görüyoruz. Hı hı. Belki bu noktada ebeveynlerin örnek olma noktasında e, eksiklikleri var. O yüzden belki de... E, bu noktada bir takım yanlışlar olabiliyor e, diyebiliriz. Hı hı. Hocam şimdi son zamanlarda biliyorsunuz bu e, okul öncesi din eğitimiyle ilgili de bir takım tartışmalar yapıldı. Ancak biz hani batıya baktığımız zaman siz de bulundunuz orada. Özellikle de okul öncesi eğitimin hani kiliseler tarafından verildiğin hatta anaokullarının falan e, kreşlerin kiliselerin bahçelerinde yer aldığını görüyoruz. Hı hı. Nitekim hani e, Türkiye'de bu belki biraz geç bir e, süreçte geldi. E, şimdi pek çok kurum var bunu veren. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığımız da 4-6 yaş kuran kurslarıyla e, okul öncesi çocuklarımıza din eğitimi veriyor. Bunlar da çok sevindirici gelişmeler. Ancak e, tabi bu eğitimi verirken de e, elbette ki e, güzel davranılamaz. Çünkü olumlu veya olumsuz e, etkiler çok kalıcı olabiliyor çocuklarımız üzerinde. Dolayısıyla e, bu e, okul öncesi dönemde verilecek din eğitiminde e, bir takım ilkeler o zaman koymak gerekiyor. Hmm. Bu ilkeler nelerdir? Bunlarla devam edelim hocam. Peki, İslam alimlerimize kulak verelim önce. Evet. Bakalım bizim İslam alimlerimiz Farabi, İbn Miskewi, İbn Sina, Efendim Zernouci, Gazali, e, bu yaş grubu çocukların eğitimiyle ilgili bize e, ta o zamanlardan neler söylemişler. E, öncelikle buna bakalım, sonra da yine onların söyledikleri şeyler üzerinden temel ilkelerimiz üzerinde duralım inşallah. Öncelikle Farabiye baktığımız zaman eğitimi talim ve tedib olmak üzere ikiye ayırıyor ve e, özellikle tedib kısmının yani davranış geliştirme ile ilgili olan çocukların olumlu davranışlar edinmeleri bu konuda alışkanlıklar kazandırmaları, kazandırmamız gereken dönemin işte burada başladığını söylüyor. Yani okul öncesi dönemde başladığını söylüyor. Biz buradan şunu anlıyoruz e, daha ziyade. E, edep dediğimiz adab dediğimiz eee davranış kurallarını öğretmeyi ahlak e, ve değerler eğitimini e, öncelediğini söyleyebiliriz Farabi için. Benzer bir biçimde İbn Meskeveh de aslında aynı şeyi söylüyor. Diyor ki çocuklarda ilk ortaya çıkan duygulardan bir tanesi utanma duygusudur. Hani böyle küçük yanlış bir şey yaptığında böyle gözlerini önlerine başlarına eğerler ya. Hatta saklanırlar. Gözlerini kaçırırlar, saklanırlar. Dolayısıyla aslında ahlaki duyguları anlama, ahlaki meseleleri iyi, kötüyü anlamayla ilgili küçük çalışmalar yapmak, bu davranışları, iyi davranışları, örnek davranışları görmelerini sağlamak bakımından yine ahlak eğitimine önem vermek gerektiğini söylüyor İbn-i Daha sonra yemek düzeni, konuşma, giyinme, sosyal ortamda nasıl davranacaklarını bilme ile ilgili belli bazı kuralları da yine güzel örnek olarak onlarla birlikte yaparak, onların tecrübe etmesine fırsat tanıyarak, oluşturarak gerçekleştirmek lazım diyor. Güzel hikayeler paylaşabiliriz bu dönemde. Çünkü çocuklar hikayeye dinlemeyi severler. O hikayelerin içerisinde rol model alabilecekleri, güzel ahlak örnekleri olmalıdır diyor İbn-i Nitekim bizim geleneğimizde bununla ilgili pek çok kaynak var. Başta Mesnevi, Bostan Gülistan, Kelile Dünme değil mi hocam? Yani hikayeler hikayelerde Hikayeler var. değil mi? Buna bizim üzerinden. geleneğimizde de var. Yani. İbn-i Sina açısından da baktığımızda o Özellikle bedensel gelişimle zihinsel gelişimin arasındaki ilişkiye işaret ediyor. Ne demek istiyor bununla? Yani biz çocuklarımızı sağlıklı bir biçimde beden olarak büyümelerine destek verirsek, örneğin helal ve temiz olan şeylerle beslenmelerine dikkat edersek zihinsel gelişimleri de bundan olumlu manada etkilenecektir diyor. Bunu vurguluyor. Sonra e, diyor ki okul öncesi dönemde yapmamız gerekenler çocuğun dış etkilere karşı, olumsuz etkilere karşı korunması. O güzel saf fıtratını anlattık ya. Evet. İşte onun korunmasını yapmamız gerekiyor diyor. Yazma çalışmaları, e, yazı çalışmaları yapılabilir diyor. Kur'an'dan ve temel bilgilerden haberdar edilmesi sağlanabilir diyor. Ama dikkat edin Kur'an'ı, ve bütün temel bilgileri öğretin demiyor yani. Bunlardan haberdar edin diyor İbn Sina. Mesela Peygamber ee, Efendimizin hemen o şeyi aklıma geldi hı hı, sünneti. Yani çocuk yeni konuşmaya başladığı zaman kelimeyi tefide, layla hey laf hatırlatmak, hı hı. öğretmek gibi. Dolayısıyla Belki kelime olarak değil mi? Anlam olarak zaten o ileriki basamaklarda öğretilebilecek bir şey. Yani ona dil olarak aşinalık kazanıyor, o ifadeye duygusal yakınlık kazanıyor. Tabii ki o manayı belki bütün kapsamıyla teşmil edici bir şekilde anlayamıyor çocuk ama en azından orada Allah'ın birliği fikrinin tohumu o çocuğa atılmış oluyor. Öyle değerlendirebiliriz yani. Ahlaki şiirlerden de bahsedebiliriz diyor. Gazali de çok dikkat çekici bu Gazali'de de var, diğer alimlerde de var. Helal beslenme, temiz beslenmenin önemine çok vurgu yapıyorlar. Bir de Aşırılıklardan uzak tutmak çocukları, yani fazlaca lüks, rahat, refah bunu yaşatmamak gerektiğini söylüyor. Yani her istediklerini her istediğinde vermemek, yemek için mesela her istediğinde yemeği vermemek, bunu bir düzene koymak, onun, onun iyiliği için bunu böyle yapmak. Bir de çok dikkat çekici şunu söylüyor Gazali, yemenin, içmenin ve diğer nimetlerin bir sadece araç olduğu, Tüm amacımızın bunlar olmadığını da diyor çocuğa hissettirmemiz gerekiyor. Kendimiz öyle yaşayacağız ki yani çocuklarımız da örnek alabilsinler. Zen Hoca'yı da öne çıkan bir eğitimci kendisi tarihimizde, eğitim tarihimizde. Diyor ki biz ahlaki ve dini açıdan yaklaşalım, model almayı çok önemseyelim. Bilgiyi sevme, öğrenmeyi sevme, Kur'an'ı sevme, dini sevme, sevdirme. Bundan üzerinde duralım diyor. Dini alanlardaki ilgisini uyandıralım ve canlı tutalım. Yani bu ilgiyi söndürmeyelim. Evet, aslında orada çocuğa Aha. bilgi yüklemesinden ziyade evet. orada bu bütün bu kavramlara karşı bir sevginin de mi oluşması, yakınlığın oluşması çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. O halde hemen ilkelerimizi sıralamaya başlayalım. Birincisi sevgi ve güven ilkesi. Evet. Daha bebeklikten itibaren anne kucağında, sıcaklığında sevgi ve güven almış olan çocuklar, bu sevgi ve güveni Allah'a yöneltiyorlar. Evet. Allah'a sevmeyi, Allah'a güvenmeyi öğreniyorlar. Aynı şekilde biz anne baba olarak da dini konulardan bahsederken, çocuğumuzla konuşurken, her zaman onu sevdirecek yolları bulmanın, hani yolları bulmalıyız. Bu bu alanda eğitim veren eğitim kurumları için de geçerli. Yani biz çocukların zihinlerinde, zihinlerinden ziyade duygularına, kalplerine hitap edecek biçimde o duygusal gelişimlerini daha çok öne çıkaracak biçimde çocuklara yaklaşmalıyız. İkincisi dini kavramlarla ilgili çocukların zihninde olumlu çağrışımlar bırakmalıyız. Çünkü belki öğrettiğimiz bilgileri unuturlar. Ama biz onu öğretirken ki halimiz, onun öğrenirken ki hissettiği duyguları unutmazlar. Hocam ne kadar önemli duygular değil mi? Evet. Yani evet. hani biraz önce sizin de söylediğiniz Hı -hı. gibi duygular düşünceleri, düşünceler de aslında davranışları etkiliyor. Hı -hı. Ve bu yaşlarda herhalde o duyguları hissettirmenin, yaşatmanın herhalde en etkili olduğu dönemler değil mi hocam? Kesinlikle. Olumlu duygu ve tecrübeler yaşatmalıyız. Bunu ev ortamımızda, aile içi ilişkilerimizde, Efendim ziyaretlerimizde hatta e, turistik gezilerimizde bile çocuklarımıza böylesi tecrübeler yaşatabiliriz. Doğa gezilerimizde bile e, ne demek istiyorum? Çocuğun dinle ilişkili gördüğü şeylerle ilgili zihninde güzel anıları olmalı. Güzel hatıraları olmalı. Ramazanlar bunun için bir fırsattır. İftar ve sahur Kandiller. e, sofraları, e, kandillerimiz, Olan sonra bayramlarımız. bayramlarımız, ibadetlerimiz, cemaatle ibadete katılma anları e, bunların hepsi çocuğun o e, dini duyguyu bir başka açıdan tecrübe edebileceği e, fırsatlardır. Evet. Bunun yanında e, biraz sonra e, ilki olarak hemen söyleyeyim aklıma gelmişken çocuğun Doğada merak ettiği, anlamaya çalıştığı, öğrenmeye çalıştığı şeyleri bir fırsat bilip o canlılar, o varlıklarla onun yaratıcısı arasındaki o bağı, ilişkiyi kurabilmesine yardım edebiliriz. Rehberlik edebiliriz bu dönemde. Bu bakımdan efendim bir karınca yuvasını incelerken mesela işte oradaki harikuladeliği görünce Subhanallah dediğimizde çocuk Subhanallah dedi. Ya. Acaba ne demek bu Subhanallah? Veya işte başka bir çiçeğin güzelliğine baktığında, kokusunu duyduğunda, efendim kokladığında ne güzel yaratmış Allah. Bakın hemen bağı kurduk bu kadar. Yani a ne güzelmiş demekle bırakmadık dedik ki ne güzel bir yaratıcısı var. Kim bilir kendisi ne kadar güzeldir. Yine bakın Allah'ın yaratıcılığı El Musavvir isminden onun sanatkarane yaratışını çocuğun anlamasına fırsat vermiş oluyoruz. Biraz önce söyledik ilgi ve meraklarını olumlu yönlendirmeliyiz. Sorularına yeterli miktarda ve doğru cevaplar vermeliyiz. Geçiştirmek, duymamazlıktan gelmek efendim ya da öylesine şimdilik idare eder onu deyip böyle aslında doğru olmayan bilgiler vermek. Bunlar yanlış olur. Çocuğun ilgisini yanlış, olumsuz yönlendirmiş oluruz. Hem de ileride doğrusunu öğrendiğinde bizim hakkımızda olumsuz düşünceler oluşur çocukta. Yani o saygıyı yitirir. O bizden bilgiyi bir daha almak istemez veya bir daha sormak istemez. Biraz önce ifade ettiğim gibi nasılsa sordu diyerek de her şeyi anlatmaya çalışmak da her şeyi öğretmek, çokça ezberletmeye çalışmak bunlar doğru değil. Henüz buna hazır değiller zaten. Allah korkusunu değil, Allah sevgisini önceleyerek e, yaklaşmamız gerekiyor. Bazı anne babalar, ebeveynler kendi disiplinlerini sağlayamadıklarında Allah inancını bir e, korku aracı, bir disiplin aracı olarak kullanıyorlar. Allah'ın cezalandırıcı oluşunu bu çocuklara söyleyebiliyorlar. Halbuki buna henüz hazır değiller. Ya da davranışlarını günahla hemen e, <gülüyor> tanımlayabiliyorlar. Evet, Onlardan hemen her şeye yani. günah veriyorlar. Halbuki e, tabii ki bunu da Allah'ın tabii ki e, hata edenler günah cezalandırıcı olduğunu anlatacağız ama ergenlik döneminde anlatacağız zamanı var, zamanı var. <gülüyor> e, bu önemli yine sevgi paylaşım koruma ve fedakarlıkla ilgili hikayeler paylaşacağız Kur'an kıssaları önemli e, dini hikayeler evet, önemli. hikayeleri söyledik ama evet, başta Kur'an kıssaları geliyor değil mi Evet Hocam? ama e, Kur'an kıssalarının hepsi bu yaş çocuklarına uygun değildir. Hmm. E, nasılsa Kur'an'da geçiyor diyerek e, kıssaların tamamını e, ya da bir kıssanın tamamını mesela Yusuf kıssasını diyelim ki tamamını anlatmamalıyız. Çünkü henüz onun tamamını anlayabilecek olgunlukta değil. E, onun içindeki mesajlar ona hitap etmiyor. Bu bakımdan seçici olmak seçtiğimiz kıssaları da yine onların anlayacağı dilde ve düzeyde anlatmak gerekiyor. Ezber yetenekleri ezbere çok yatkın oluyorlar bu çocuklar ezberi tümüyle kötüleyelim demiyorum ama küçük tekerlemeler, şiirler işte kelime-i tevhid, küçük dualar, dua evet. ifadeleri Ay, küçük min, ayetler, efendimizin ayetler, çünkü bu yönde uygulamaları olduğunu evet, biliyoruz değil mi ilahiler, hocam? böyle birlikte söyleyeceğimiz hı hı. hani bunları çocuklarla paylaşabiliriz. Bir de sembollerden yararlanmak önemli bir ilke o da Boyama yaptıkları kitaplarda, okudukları masallarda, ondan sonra oynadıkları oyuncaklarda, dinimize dair belli bazı semboller yer alırsa çocuk oyun içerisinde o etkinlik içerisinde kendiliğinden o, o kavramlarla dini kavramlarla kendini daha yakın hissedecektir. Daha iyi anlayacaktır. Somutlaştırma da bu şekilde yapılmış olacaktır. Hı hı. Efendim işte cami mesela olması, boyamasında tesbih, takke veya diğer şeyler ve bunun dışında ezan çok önemli bir sembol. Ezana yönelik olarak da yine göster diyeceğimiz işte saygı tavrı gibi bunlara da dikkat edebiliriz. Evet <gülüyor> hocam gerçekten hani çok kıymetli ilkeler sizin saydıklarınız. Din eğitimde özellikle de bunu kurumsal bazda yapanlar için dikkate alınması gereken ilkeler olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi biraz da... Bu dönemin aslında özelliklerinden bir tanesi de çocuklar için bir oyun dönemi olması. Hı hı. Yani burada sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir takım bilgileri böyle didaktik olarak öğretmekten ziyade belki de bir oyun içerisinde onları eğlendirerek vermek çok önemli. Buradan devam edersek bunu çocuklar için nasıl kullanabiliriz? Ne tür eski dinlükler Evet, aha. Oyunu nasıl yapalım? Mesela oyunu dramayla yapabiliriz. Okul öncesi eğitimcileri buna çok önem verirler. E, ahlaki değerler üzerine duralım dedik mesela. E, ahlaki değerleri işte yardımlaşma şudur deyip biz böyle saatlerce anlatsak veya işte bir e, yaralı bir insanın, ihtiyaç sahibi bir insanın derdine derman olmak, böyle konuşsak e, çocukların bizzat kendilerinin içinde olacakları, yaşayacakları yap, yaparak, yaşayarak yapacakları bir oyun etkinliğinden e, çok çok daha az etkisi olacaktır. Yani onların ihtiyacı olan şey, Nasıl ki hayata hazırlanmak anlamında her şeyi oyunlarına uyarlayabiliyorlarsa, alaki değerlerimizle ilgili tecrübeleri, yaşantıları da oyunlaştırabiliriz. Evet. Mesela drama ile ilgili bir örnek vereyim. Bir orman gezisi hayal edip çocuklarla şimdi işte ısınma aşaması vardır dramanın aşamaları vardır. Şimdi çakıllı bir yoldan geçiyoruz diye işte böyle parmakların ucunda dikkatli. Şimdi çamurlu bir yerden geçiyoruz. Hayal ediyoruz hep beraber. E şimdi gel işte normal bir toprak yola girdik. Dikkat edin dallar çalılar var. Üzerinden atlayalım gibi böyle birlikte bir hayal alemine giriyoruz. Sonra diyoruz ki e, çocuklar fark ettiniz mi? Orada yerde bir tane kanadı kırık işte ya da yere düşmüş bir kuş var. Hadi gidip ona bakalım. Sonra artık hepsini çocuklara bırakıyoruz. Diyoruz ki e, ne yapalım? Çocukların kuşu gördünüz, ha, yaralı. Kuşu gördünüz, şimdi ne yapacağız? Ne yapmak Hadi gerekiyor? Hadi bakalım. Hı -hı. Kendi aralarında konuşuyorlar. İşte onun kanadını saralım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Aslında kuş yok. Yani hayali bir kuş o. Birlikte oynuyoruz şu anda. Ondan sonra... Hayal güçleri de zaten çok kuvvetli. Um, evet, kubetli, evet. Ondan sonra işte biri diyor ki şunu yapalım, biri bunu yapalım. Hem ne oluyor? Sosyalleşmiş oluyorlar çocuklar. Sonra da birlikte o kuşu iyileştiriyorlar ve o kuşu birlikte uçuruyorlar. Sonra biz diyoruz ki işte Allah'ın yarattığı her can çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ve Allah bize bu canlılara iyi davranmamızı, korumamızı, kollamamızı, yardıma ihtiyacı olana yardım etmemizi istiyor. Diye bakın bu oyunu inancımıza Bağlamış olduk evet. bu şekilde Allah'ın yarattıkları üzerinden. Bunun dışında e, sözlü öğretim etkinlikleri de yapabiliriz elbette. Biraz bahsettik aslında konuşmamızda. Evet. Mesela hikayelerden, masallardan, fabıllardan bahsettik. Şey Onları da söyleyelim yani. Bunun dışında e, dua ifadeleri, mesela yemek duası, evet. uyku duası, besmele, e, şükür ifadeleri... Bunları biz çokça birlikte tekrar edebiliriz. Grup halinde, grup koro olarak hani sınıfta okumayı da çok seviyorlar çocuklar. Birlikte okumayı, özellikle salavatı mesela buna dahil edebiliriz. İlahiler, şiirler, onların anlayabileceği kısalıkta ve mahiyette, ayet, küçük küçük ayet ve hadisler, bunları sözlü öğretim etkinlikleri olarak düşünebiliriz. Oyun etkinliklerinden biraz bahsettik. Burada iletişim becerilerini, sosyalleşme becerilerini artıracak etkinlikler yapabiliriz çocuklarına. Sanatsal etkinlikler yapabiliriz. Bir de çocukların kas gelişimini desteklememiz gereken bir dönem. Hem ince kas dediğimiz parmaklarıyla ilgili kaslar, işte kesme, yapıştırma, Kalem kullanma, boyama, çizgi yine okuma yazma eğitimine de bir nevi hazırlık oluyor. Yani kalemi doğru kullanabilme, tutabilme ve yönetebilme gibi. Biz buna dair de etkinlikler yapabiliriz. İçeriklerimize az önce bahsettiğim gibi etkinlik kitaplarımızı yapabiliriz. Dini kavramları da onları sevecek, onları tanıyacak, onları anlayacak biçimde zenginleştirmek suretiyle ekleyebiliriz. Böylesi etkinlikler birlikte yapabiliriz. Taklit etkinlikleri çok seviyorlar çocuklar. Pandomim, rol oynama gibi biraz bahsettik aslında. Yine öz bakım becerilerini kendi kendilerine hareket etme becerilerini artırıcı etkinlikleri de yine ekleyebiliriz. Ee, ve... Ahlaki tutum ve dini davranışlarını kazanmalarına yardımcı olabiliriz. Son olarak da şunu söyleyeyim sanırım süremiz azaldı. Evet Kur'an eğitimi konusunda da benim özellikle hassasiyetle vurgulamak istediğim bir şey var. Anne babalar çok aceleci olabiliyorlar. Çocukları bir an evvel çok kısa zamanda okul öncesi dönemde hemen Kur'an'a geçsin istiyorlar. Ama bu çocukları üzerinde bir baskı oluşturabilir. Kur'an'ı öğrenmeye yönelsin sevsin isterken tam tersi bir tepki oluşturabilir. Çünkü her öğrencinin öğrenme hızı öğrenme stili birbirinden farklı Okul öncesi döneminde amacımız Kur'an'ı çocukların bir an evvel Kur'an yüzünden okumaya geçmesi ve hatim etmeleri olmamalıdır. Çocuklarımız dinimizi sevsin, Kur'an'ımızı sevsin, evet. saysın ve onu öğrenmeyi istekli olsunlar. Bunu, bu duyguları yaşatabilirim. Bu güzel duygularla daha güzel dini bilgileri öğrenmeye de hazır olabilsinler. Evet hocam çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Programımızın sonuna geldik.